Whoa! 찍가스테 Kainat, bugün 17 Ağustos Çarşamba, yıl 2016, ay 8, gün 230, Hızır 104 1437, Hicri-i Zilkade 14, 1432, Rumi Ağustos 4 i̇bn Sina Anma Günü ve Haftası, 1984 Marmara Depremi Felaketi, 1999 Fırtına Günün Sözü İnsanları yaratan Tanrı, onlara iyilik ve kötülüğü seçme yeteneğini verdi İnsanların seçmeye, ayırt etme yeteneği olan bu hür irade, Tanrı, Tanrı irade inayetinin bir eseridir. i̇bn Sina. Büyük Marmara Depremi. 17 yıl önce bugün, 17 Ağustos 1999'da sabah karşı saat 3'te 45 saniye süren, 7.10'da iki şiddetinde merkez üssü Gölcük olan deprem felaketi sonucunda... Geriye resmi rakamlara göre 17.000'den fazla ölü, kayıp ve yaralıyla enkaz halinde binalar kaldı. Deprem felaketinde yitirdiğimiz insanlarımızın ruhları şad olsun. Günün tarihi İbn-i Sina'yı anma haftası. Batıda Avicenna diye tanınan dünyaca ünlü Türk İslam filozofu ve Hekimi İbn-i Sina, 980 yılında Buhara'da doğmuştu. Samani hükümdarlarının hizmetinde, hizmetinde katip olarak görev yapan babası Abdullah bin Sina'dan, İlk bilgiler alan İbn Sina, daha sonra devrin tanınmış bilginlerinden biri olan Natil'den özel dersler gördü. Özellikle Euclid'isin geometrisi üzerine duran İbn Sina ayrıca tıp eğitimi gördü. Farabi'nin El ibane adlı eseri aracılığıyla Aristoteles metafiziği ve felsefe öğrenimi gördü. 17 yaşındayken Buhara prensini çok tehlikeli bir hastalıktan kurtardı. Buna karşılık olarak Buhara Sarayı'nın zengin kütüphanesi yararlanması için ona açıldı. Bir ara Samani Devleti'nin hizmetine giren İbni Sina onların düşmesinden ve babasının ölümünden sonra Harzem ve Horasan'a dolaştı. Cürcan'da ünlü Tıp Kanunu adlı kitabını yazdı. Kendisinden sonra gelen birçok Doğu ve Batı filozoflarını etkileyen İbni Sina... Rönesans filozoflarının sonradan ele alacakları pek çok konuyu çağının düşünce gücü ölçüsünde ortaya koydu ve inceledi. Büyük matematik bilgini doktor ve filozof İbni Sina 21 Haziran 1037 yılında Hemedan'da öldü. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo Burası'nın 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömerimada Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipte, ekiple birliktesiniz ve Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçası olarak Afrika'dan daha doğrusu siyah dünyadan Afro, Afrika ve Dominik ...Cumhuriyet'in kutsal müziğinden bir bölüm dinlettik size. Grupo de Atavales, Yogo Yogo adını taşıyan gruptan... ...Baron del Cementerio adlı kutsal müziği dinlettik. Davul ve insan sesi ana e, enstrümanlar oluşuyor. Din, dini törenlerde çalınıyor ritüel olarak ve kutsal günlerde yani... Aziz sayılan kişilerin günlerinde özellikle ama seküler partilerde ve özel durumlarda da çalınıyor. Kongo bölgesinde Orta Batı Afrika'dan çıkmış. Kökeni o ama Avrupa etkileri de var melodilerde ve günümüzde de etkisini sürdüren bir e, müzik. E, bunu neden çaldığımızı da şimdi Afrika'dan e, Amerika'ya uzanan... Bomininke ve Haiti'ye kadar uzanan bir yay üzerinden bakan Eduardo Galeano'ya kulak verelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı Siyah olmak yasak Haiti ve Dominik Cumhuriyeti Masakr adında bir Nehirle ayrılan iki ülke Daha 1937 yılında böyle anılıyordu ama nehrin adının bir kehanetin eseri olduğu daha sonra anlaşıldı. Katliam adını taşıyor yani. Dominik Cumhuriyeti tarafındaki şeker kamışı tarlalarında çalışan binlerce haitili işçi bu nehrin masakre nehrinin kıyısında pala darbeleriyle katledildiler. Fare suratlı, Napolyon şapkalı generaller generali Rafael Leonidas Trujillo, ...ırkı beyazlaştırmak... ...ve hiç de saf olmayan... ...kendi kanındaki şeytanı kovmak için... ...bu siyahların katledilmeleri... ...emrini verdi... ...Dominik gazetelerinin bu olaydan... ...hiç haberi olmadı... Haiti gazetelerinin de öyle... ...üç haftalık sessizliğin ardından... ...bir şeyler yazılıp çizilince... ...Truhiyo olayın abartılmaması... ...konusunda uyardı... ...zira ölenlerin sayısı 18 binden fazla değildi... ...uzun tartışmaların ardından... Ölü başına 29 dolar tazminat ödeme yapıldı. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet tarihte bugüne de kısaca göz atarsak 1907'de bugün ikinci Abdülhamit Motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı Fosil yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin vermiş bu topraklara fosil yakıtların ilk girişi 1907'de bugün olmuş. Çok da uzun bir süre geçmemiş olduğu anlaşılıyor. Doğrusu yüzyılı biraz geçmiş durumda. 1668'de 8 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre büyük bir deprem 8 bin ölüme yol açmış. Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bunu daha önce epey konuşma fırsatı bulmuştuk. 1999'da da bilindiği gibi 7 onda büyüklüğünde şey Saat marif takvimi 7 onda iki veriyor ama nihai düzeltilmiş son rakam 7 onda İzmit'te Kocaeli merkez üstü Kocaeli olan gölçük olan deprem. Resmi rakamlara göre 17.000 kişinin ölümüne 17.000 küsur ve 44.000 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Günümüzde de devam ediyor. Şimdi 1999 Gölcük depremi ile ilgili bakacak olursak yerel saatle 3.02'de gerçekleşmişti. Kocaeli Gölcük merkezli Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Son olarak Wikipedia'dan bakacak olursak ve resmi raporlar 17.480 ölüm, 23.781 yaralı, 505 de sakat kalmış olduğu belirtiliyor. Ama resmi olmayan belgilere ve bilgilere göre yaklaşık 50 bin kişi öldü. Daha o tarihte 30 bin üzerinde olduğunu yazan gazeteler olduğunu hatırlıyorum 1999'da yayın yaparken. Sonradan da bu şimdi bugünkü duruma göre yaklaşık 50 bin civarında insanın öldüğü ve 100 bin civarında da yaralı oldu. Bunun iki katı ölenlerin ağır ve hafif yaralılar pek çoktu. özür dilerim. Yakınlarımız, dostlarımız da e, hayatını kaybedip e, sakat kalmıştı. O zamanlar bir kısmıyla yakınlarıyla da görüşme fırsatımız olmuştu radyoda. Altın Saatler bunu konu edecek. Bu, tekrarında da birçok özel programda yapmıştık. 134 bine yakın bina çökmüş. Yaklaşık 600 bin kişinin de evsiz kalmış olduğunu Ve toplamda 16 milyonun civarında insanın da depremden değişik düzeylerde etkilenmiş olduğunu e, belirtiyor Wikipedia, Özgür Antiklopedi. Wikipedia yani. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri kendisi. Gerek büyüklüğü, gerek şiddeti, gerek etkilediği alanın genişliği, yüz ölçümü, gerekse de sebebiyet verdiği maddi kayıtlar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara bölgesinde meydana gelmiş olması da ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olması da ülkede büyük sıkıntılara da neden olmuştu. Ayrıca onu da belirtelim hemen arkasından da düzce depremi de geldi üstüne üstlük. Tabii bu günkü durumda Dün okuduğumuz inşaat mühendisleri odasının şeyinden de bahsetmek gerekiyor. Ee, deprem konusuna e, birazdan tekrar döneceğiz ama bir özet verelim. Yani imanın tehlikeye inşaat mühendisleri odasının tehlikeye dikkat çekmesi iki milyon insanın hepsiz kalacağı yolundaydı. 150 bine kadar da ölüm ortaya çıkabileceğiydi ve üzeri büyüklükte bir deprem. Olası bir İstanbul depreminde şehirdeki yapıların yüzde yirmi oturulmaz duruma geleceğini de aynı şekilde açıkladılar bu rapor içerisinde. Evet en az elli bin binadan bahsediyoruz. Daha da yüksek olabilir deniyor. Ayrıca da İstanbul'un beş bin hektarlık alanına da toplam yüz ölçümü ki dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğunu belirtiyoruz yüz ölçümü açısından. Eee Bunun %10'undan fazlası da askeri alanlar ve onların da şimdi başka amaçlara açılması söz konusu. 2000 sonraki dönemde de kent merkezinde bulunan kamu mülkiyetindeki tüm alanlar plan tadilleriyle yapılaştı. İstanbul'un artık hava almak alanları askeri alanlar ve mezarlıklar olarak kaldı. Şimdi onların da tehlikede olduğu belirtiliyor. Çok şeyler, 17 yılda, yani 20-25 yıl içinde yenilemek mümkündür demiştik. İstanbul'un tüm altyapısının yenilenmesi için de bir şans olur. Bir plan yapmak, 20-25 yıllık bir plana ihtiyaç var demiştik. Ama ne yazık ki var olan yapı stokuyla ilgilenilmediği yeni bir İstanbul yaratma adına ormanlar ve su havzaları imara açılıp kullanıldı diye Ağır konuşmuştu İstanbul Şube Başkanı İşşahat Mühendisleri Odası'nın imanın Şube Başkanı Cemal Gökçe. %25. Şimdi bir başka bilgi de evrenselden geliyor. Ali Hüsnü Murlu Ali Cem Aydın imzalı. O da Türkiye mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği İstanbul'da deprem sonrası kullanılması için belirlenen 622 bin kilometrelik acil ulaşım yolunun Yüzde onundan fazlası, yüzde on ikisi otopark yapılmış. Evet. Acil ulaşım yollarının da büyükçe bir bölümü otopark halinde e, rapordaki bilgilere göre yapı stokunun yüzde yirmi yedisinin yani üçte birine yakın bir kısmının da yıkılması gerektiği yaklaşık yüzde altmışa varan kaçak elli altmış arası. Ve mevcut kaçak olmayan, mevcut yapı stokunun yaklaşık yüzde kırkı da deprem ömrünü diye tabir ediliyor, tamamlamış. Yüzde yirmi yedisi ise acilen yıkılmalı, Risk, yüksek riskten dolayı. Yani stok, yapı stoku güvenli ve sağlıklı olmanın, sağlıklı olmanın çok uzağında pek çok kaçak yapı var. Ve ülke nüfusunun yalnız İstanbul değil tabii büyük kısmını barındıran 11 büyük kentin Megapol'ün ve büyük sanayi sınayi tesislerin %75'inin deprem tehlikesi altında bulunması, dere yataklarının imara açılması, imar çalışmalarında deprem tehlikesinin hiçbir şekilde gözetilmediğinde ortaya çıkartmıştır deniyor. Toki, Kiptaş gibi kuruluşlar sistem dışında tutulması kabul edilebilir değildir diyor. Kamu olanaklarıyla binlerce konut üreten büyük ölçekli projelere imza atan bir durum. Yani 71 bin, 72 bin kilometreye yakın da İspark tarafından kullanılıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. 7470 470'te deprem toplanma alanı varmış. Bunlardan 300'ü alışveriş merkezine ve gökdelenlere dönüştürülmüş vaziyette. Feci bir tablo çıkıyor ortaya yani. Teknik bir açıklama bu. Perakete resmen davetiye çıkartmaktan hiçbir farkı olmadığı görülüyor. Maltepe ve Yeni Kapı'daki dolgu alanları da toplanma alanlarına alternatif olarak sunulmuş. Ama iki dolgu bölgenin yani Gerek miting olarak da kullanılıyor bunlar miting yeri olarak da bildiğiniz gibi e, gerek kuvvetli yer hareketi gerekse de tsunami yükü altından istikrarsızlaşması muhtemel diyor dolgu bölgeleri yaşanabilecek doğal, doğal afetin boyutunu çok daha fazla büyütebilir insan kaynağıyla deniyor bu da çok önemli bir e, mesele bu böyle buna tabi Tekrar tekrar dönmek gerekiyor genel e, hali pürmelalimizden pür bahseden bir durumla karşı karşıyayız. E, bir de çok e, gazetelerde kendine yer bulmayan bir tek ben şahsen diken.com'da e, görebildiğim bir haber var. Tarihin en önemli e, haberlerinden biri oysa tarihin en sıcak ayı Temmuz ayı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçen Temmuz ayının yani, dünya tarihinde ölçülen en sıcak yaz olduğunu ölçtü. Ve NASA'nın baş iklim bilimcisi Gavin Schmidt son yıllarda arka arkaya sıcaklık rekorları kırıldığını da hatırlatıp bir tweetle. Bu yeni rekor ve diğer tüm rekorlar bize bir tek şey gösteriyor. Gezegenimiz ısınıyor ve bunun gelecekle ilgili bize verdiği mesaj... çok önemli demiş. Yeni Akit'ten Cumhuriyet'e kadar birçok yerde çıktı bu haber ama herkesten önce İklim İçin programında biz yayınladık. Evet. evet açık radyoda. Yaptık bunu. Göze ısınma tarihin en sıcak Temmuz'u oldu. Dünya kayıtlara geç, geçmiş en sıcak ayı yaşandı. Nokta. Yani. Geçen senede aynı şeyi söylemiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet. 2011 senesinde de galiba aynı evet. şeyi söylemiştiniz. 136 yıllık bir rekor tarihe gömüldü. On, NASA verilerine göre 10. peş peşe gelen ay bu. E, NASA'nın analizlerine bağlı. Fakat bir başka kuruluş daha var. Ulusal Okyanus o, ve 2015'in Kasım ve Aralığı da dahil mi oluyor onun da olduğuna göre? Evet. Hı hı, tamam. E, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi diye adlandırılan kısaltılmışı NOAA ...o aylık şeyini... E, ...çarşamba günleri yayınlıyor... ...yani bugün elimize geçecek... o ...ona göre de 15 aylık... E, ...NASA 10... ...birbirini peşi, peş peşe gelen 10 aydan bahsediyor... ...yani... ...dünya kayıtlara gelmiş... ...en sıcak ayı yaşadı nokta... ...ve e, şimdi... E, ...bir de mesela Kopernikus... ...iklim değişikliği servisi hizmeti... ...diye bir şey var... daha da vahim olduğunu gösteriyor. Çünkü zaten Kuzey Yarı en sıcak dönemi Temmuz ayı oluyor. Her zaman böyle. Ve Temmuz 2016'nın bütün kayıtlardaki herhangi bir şeyin ta 19. yüzyıl ortasına kadar giden işte 19. yüzyıl sonlarına doğru diyelim. Giden kayıtlara göre bütün rekorları kırmış durumda ee, yani şeyden de bahsedelim bu Kopernikus iklim değişikliği servisinin açıklamasından e, e, dört bir yanda devam etmekte olan yangınlar orman ve diğer yangınlar e, sıcak dalgaları denizlerdeki sıcak baloncuklar diye adlandırılıyor lekeler ve diğer aşırı hava olaylarıyla beraber gezegen ve bütün sakinleri çok büyük bir tehlike altında ve üstelik de şunu da söyleyelim demin Gavin Smith'ten bahsettik şeyinde bir olay daha vermiş bunu dikenden değil de Common Dreams'den görüyorum aynı bilim insanının verdiği veriyi Temmuz rakamları çıktı yeni rekor dedi bunu söylemiştik fakat bir 2016'nın da yeni bir e, rekor o yılı olması sıcaklık rekoru kırması ihtimalinin yüzde 99 olduğunu söylemiş Gavrilchimet yani yüzde yüzde diyebiliriz tabii ki bilimsel olarak hiçbir şeye yüzde yüz denemediği için öyle konuşuyor bu olay ama bitmiştir daha da ilginç şeyler var. Louisiana'da inanılmaz zeller var. Yani Görüntüler hakikaten e, şaşırma yetisini hiç kaybetmediğimizi ortaya koyacak nitelikte. E, caddelerin ortasından tabutlar da geçiyor. Mezarlardan Hı. tabutlar, yeni gömülmüş olan tabutlar da şey olmuş. Bu yeni yani. Ben daha önce hiç görmemiştim böyle bir şey yani. Şimdi caddenin ortasından yüzerek geçen. Tabutlar. Tabutlar var Louisiana'nın Bu inanılmaz Şeyi ki Ölen sayısı da Sekize çıktı yanılmıyorsam Aynı zamanda Tarihi yayın Ve kırk bin kişinin etkilendiği Belirtiliyor şimdilik ve devam da edici Bu yıl Bin yılda bir gelen Selin ikincisi oldu Yani bin ne, yılda bir Louisiana gelecek mı? sel, evet, Louisiana'da iki defa geldi. Beş yüz yılda bir gelen sellerse, Louisiana'nın bazı yerlerinde, onlar zaten sekizinci defa geliyormuş. Yani beş yüz yılda bir olan sel, bu yıl sekizincisi olmuş. Böyle artık anlaşılması zorlaşıyor. Nolakom'dan bir bilgi bu. ve 60 santim 48 saat içinde 60 santim düşmüş ve binde bir ihtimal bu işte ve şimdi mesela bir makkibında bir iklim aktivisti bir makkiında şey Ruya'nın ikinci bin yılda bir selle olduğuna göre demiş. E, 2216'ya kadar güvenliyiz. Böyle mi hesaplayacağız diye bir espri yapmış. Aslında bence hatalı. 3016'ya kadar aslında. Hı hı. Biz şimdi kaçtayız? 2016'da. bin yılda bir olduğuna göre 3016'ya kadar güvenli bölge Louisiana diye bakabiliriz değil mi? Evet. Burayım gitsek. Çok acayip şeyler de oluyor. Cajun Navy diye devlet yetişemiyormuş. Zaten hükümet binasının da valinin tahliye etmek zorunda kaldığını söylemiştik. İlk söken yani. oluyor zaten. Ondan sonra hükümet yardım edemiyor ve çok acayip Cajun Navy diye bir şey kurulmuş. Evet. Ve böyle on sandallı bir küçük filo kurtarma çalışmaları yapıyorlar ve Çünkü insanlar evlerinde elektrik de olmadığı için haber veremiyorlar, imdat isteyemiyorlar yani. O yüzden de hep tek tek evlere gidip bakıyorlar, iyice damlara, çatılara çıkmışlar, orada bekliyorlar yardım gelsin diye. Ve bir tanesi de Katrina'dan, New Orleans'i mahveden Katrina kasırgasından bile daha kötü olduğunu söyleyenler de var. ...tabutlar sokaklarda yüzüyor... ...böyle bir durum... Bir Akkib'in son derece çarpıcı bir yazı yazmış... ...yani şöyle de... ...Mad Max'ten sahneler gibi... ...bir şey var diyor... ...görüntüler... ...hakikaten şaşırtıcı çünkü... ...bütün karayolu... ...bütün Louisiana'nın... ...ortasından geçen karayolu... ...binlerce araç sıkışmış kalmış... ...üç günlük bir şey... ...bütün... Yani evler, iş yerleri, hastaneler, okullar. Yani ya, bir durmak bilmeyen üç gün süren yağmur var. Tufanın ta kendisi bu yani. Ve ondan sonra da belki de e, şey yapmak e, mümkün olacak bunu. Yani Mad Maxten sahneler gibi diyor. Helikopterler insanları e, yaşasın diye e, yiyecek atıyorlarmış. Amerika Birleşik de dünyanın en ...güçlü ve zengin ülkesinin... Hı hı. ...halinden bahsediyoruz... ...karayollarında ve evlerinde... ...okullarında her yerde sıkışmış olan... ...insanlara iyice katılıyor havada... ...3. Dünya... ...dediğimiz görüntüler... ...ama basit aslında... Ee, ...şarkıda da... ...söylendiği gibi... ...Spinning Wheel şarkısında... ...Blood Thread and Tears grubundan... ...söylendiği gibi belki de çalarız onu... ...birazdan arada... Ee, ...yukarı giden... ...aşağı inmek zorundadır... ...diyor Bill McKibben'de... ...yani Meksika... ...Körfezi rekor seviyede... ...ısınmış durumda ve... ...atmosfere şey pompalıyor... ...durmadan su buharı... E, ...genleşmeden dolayı da... ...tabii ki artıyor... ...bu birinci şey... İkincisi de karbon ve metan... ...atmosfere inanılmaz bir... ...hızla atmaktayız... ...ve... bunun bütün dünyada bunun şeyini etkisini en çok çekenler Tabii ki yerliler kızılderililer filan suları zehirleniyor 1750 kilometrelik yeni bir şey yapma petrol boru hattı inşa etmeye çalışıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Dakota'dan Illinois'a kadar ne su kalacak ne kutsal yerleri yerlilerinde kızılderili kabilelerinde ve bu yer ...çok önemli yerel şeyler... ...bir de küresel var tabi... ...yani rafineriye... ...gitse bile sızmadan bile petrol... ...bu sefer de benzine dönüşüp... daha da karbon atacak... ...atmosfere... ...durum... Ee, ...uzun 500 yıldan sonra... ...tekrar yerlilerin... ...öncülüğüne kalmış vaziyette... ...yerli liderlerin... ...Kuzey Amerika'da ve başka yerlerde... ...son 5 senede Keystone'u önlediler... yerliler olmasaydı asla önlenemezdi diyor. Avustralya'da da büyük dev kömür madenlerinin açılmasını engelleyenler de oradaki indigenis halktı. Yerli halktı. Yani dünyanın en eski halkları belki de tam zamanında çok geç kalmamışlarsa eğer, en önemli koruyucuları olarak da karşıya çıkıyor. Ama bizim de onların... arkasında durmamız gerekiyor diye yani bütün ormanların yandığı Kaliforniya'dan e, çevre adalet isteyen protestocular her tarafta Boston'da da ama şu anda artık her zaman desteğe ihtiyaçları var sel haberleri de inanılmaz zaten Louisiana'da 8 ölü ve 40 bin e, yerinden olan insan vardı ama evlerinden hiçbir şey kalmadan gidiyorlar Amerika'dan Avrupa'ya geçelim. Rusya'da yüzlerce kişi tahliye edilmiş durumda. Moskova'da 300'den fazla insan evlerinden ve araçlarından alınmış ve Louisiana'da mesela bu evlerini terk eden insanlar bir tek mendil bile alamıyorlar yanlarına. Öyle Hı. kaçmak zorunda kalmışlar. Bir de öyle bir manzara. Çok trajik. Yani bir daha dönebilirler mi, bir daha bulabilirler mi bilinmiyor. Yani sular çekildikten sonra. ...Rusya'da da çok ani olmuş... Emercom diye... ...adlandırılan acil... E, ...Bakanlık... E, ...200 kişiyi... ...hemen evlerinden 80 kişiyi de... ...araçlarında sıkışmışlar... ...öyle kurtarılmış yani helikopterlerle... ...Filan Rusya'da... ...ve bu da Moskova'da oluyor... ...15 Ağustos tarihli... ...Yavuza Nehri... ...Moskva e, Nehri'nin bir kolu... ...patlatmış... ...bentlerini çiğ yemiş aşmış gidiyor... Ama ölen yok Allah'tan öyle. Rusya'da. Oradan Afrika'ya atlarsak Senegal'de de büyük seller var. Ee, ve hazırlık yapılmasına çalışıyor. Oradan da Asya'ya geçerek tamamlayalım. Dört kıtadaki sel raporunu. Filipinler'de beş ölü elli bin kişi evlerinden ve işyerlerinden çıkmak zorunda kalmış. Manila'da Luzon'da merkezde ve Kalabarzon vilayetinde ...orada da çok... ...8 Ağustos'tan beri devam ediyor... ...dinmek bilmeyen şeyler... ...yani durum bu şekilde... ...ama yenilenebilir enerjinin... ...fiyatı düştükçe... ...yeni PR çalışmaları... Taar ...taarruza geçmişler... ...ve... yepyeni ...Exxon, Koch biraderler... ...petrol şeyleri... ...yani... mesela Stanford Üniversitesi'nden Mark Jacobson bir açıklama yapmış inşaat mühendisi ve çevre mühendisliği bölümü başkanı, profesörü kendisi Mark Jacobson diyor ki Amerika'nın kendisi sadece güneş, rüzgar ve su enerjisiyle 2030'a kadar %85'e kadar yenilenebilir enerjiyi diyor ama tam tersine reklamlar yapılıyor tabi biz kurtarıyoruz diye şeyi kömür kurtarır petrol kurtarır diye evet. ve hatta 2050'ye kadar %100'e ulaşacağını söylemiş Mark Jacobs'un açıklaması bu. Komandريمizden aldım. Başbakan Yıldırım da bildiğim kadarıyla inşaat mühendisi ve orada yenilenebilir enerji konusunda bir şeyler söylese çok iyi olabilir ama Enerji Bakanının doktora tezi var yenilenebilir enerji üzerine. Evet ve onlar da mühendis insanlar fakat hiç böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, Donald Trump'ı bir yana bırakalım ama Clinton da onun rakibi. En yakın yardımcılarını da mesela eski İçişleri Bakanı Kent Salazar'ı da e, yardımcı seçmiş kendisine. Geçiş takımının başına getirmiş. Kent Salazar kim diye baktığınız zaman fracking denen kaya çatlatma yöntemini savunan bunun zararlı değil, tam tersine insanlık için iyi olduğunu söyleyen, metan filan salmayan, dünyanın en korkunç antlaşması Trans-Pasifik ortaklıkla TPP denilen anlaşmayı savunan ve Keystone yani o dört yıl insanların canlarıyla, kanlarıyla dövüştüğü Keystone'u da yaptıkları bir e, savunulan bir adamı getirmiş. Bütün takım zaten şeylerle dolu. Çevre düşmanlarıyla dolu ve petrolcülerin ve diğer enerji şirketlerin. son olarak son darbeyi de Obama vurmuş zaten. Obama da gider ayak seçilmeden önce şeyden geçirecekmiş TPP anlaşmasını, Trans anlaşmasını geçirmeye çalışıyor. Guantanamo'yu da kapatacağım diyor. Eh. Gider ayak yapacakları listesine eklemeler yapmaya Ama bu çok çalışıyor. müthiş bir şey. Evet, Çünkü çok bir şey. kaldıracağım demişti. Guantanamo'ydu aynı şekilde kaldıracağım demişti. Kaldıramamıştı. Kaldıramamıştı. Şimdi burada da kaldıramaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Büyük evet. bir hayal kırıklığı. Evet büyük bir hayal kırıklığı. Bu fecat haberlerinin şimdi Türkiye'ye de dönecek olursa iki çok önemli haber var. Bir tanesi Özgür Gündem gazetesine polis baskını yapıldı. Kapatılan Özgür Gündem'e gözaltılar var. Ee, ve arkasından da e, polis baskının e, gazetenin editörleri ve genel yayın yönetmeni gözaltına alındılar. Polis baskını protesto edildi. İMC televizyonu kameraman e, muhabirleri Gülfem Karataş ve kameraman Gökhan Çetin canlı yayında. gözaltına alındılar çığlıklarını duymak mümkün oldu çok tuhaf gelişmeler Özgür Gündem yazarı Filiz Koçeli'nin evine polis baskını yapıldığı haberi var Özgür Gündem gazetesinin eski genel yayın yönetmenlerinden Eren Keskin'in evine polis baskını düzenlendiği Haber var HDP İstanbul Milletvekili Pervin Bul'dan Özgür Gündem gazetesinin binasını görmek istedi ama kapılar mühürlendiği için giremedi Böyle bir basın özgürlüğü açısından son derece kaygı verici bir haber var. Hasan Cemal de bu konuda alelacele bir çığlık halinde bir yazı yazmış. Basın özgürlüğü her şeyimiz değil diye. Sembolik olarak da kendisi yayın yönetmenliğini yapmıştı bir günlüğüne. Bir ikinci önemli haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından emekli Tuğgeneral adından Tanrıverdi'yi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirmesi, gayri nizami harp eğitimi veren kontrgerilla yani hizmetleri devlet yönetiminin dışında olan şirketin, Sadat şirketinin e, kurucusu Tanrıverdi Erdoğan'ın başdanışmanı olmuş e, yani... Ee, özel harpçı, emekli Tuğgeneral kendisi ve şeyde in, internet sitesinde açıkça da e, kontrgerilla eğitimi verdiğini, keskin nişancı yetiştirdiğini, talim yaptığını açıkça yazan bir yer. Yani Blackwater gibi Irak Savaşı'nda çok yaygın bildiğimiz başka şirketler de vardı ama en önemli Blackwater. Onun Türkiye muadili gibi bir şey var. Ee, bu da bu e, Durumların çok giriş, gelişeceğinin bir belirtisi. Bir de galiba sizin elinizde yok ama şu anda internet sitelerine düşmüş olan bir haber var. Galiba af çıkmış. 38 bin mahkuma tahliye deniliyor. Öyle mi? Evet. 8,5'da yayınlanmış çünkü bu haber yaklaşık 10-15 dakika önce yayınlanmış. Şu şekilde yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Resmi gazetede yayınlanan 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna eklenen geçici madde ile iki önemli düzenleme yapılıyormuş. Denetimli serbestlik kapsamında kapalı ve açık cezaevi infaz kurumlarında yaklaşık 38.000 kişi tahliye olacakmış. Bakan Bozdağ kapsam dışında bırakılan suçların ve düzenlemenin detaylarını açıklamış. Hemen söyleyelim kaç kişi bulunuyor şu anda cezaevlerinde diye. 361 cezaevinde. Şöyle Mart ayındaki bir haber bu. 179.883 kapasiteli 361 cezaevinde 184.494 Tutuklu bulunuyormuş. Tekrar ediyorum, 184.494 not alanlar için. Ee, ve bunlardan 38 bini tahliye ediliyormuş. Kimleri kapsamıyor diye soracak olursanız, kastan adam öldürme, alt soyma, üst soya, eşe ve kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yar yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve özel hayatın gizliliğine karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti hakkındaki suçlar, devleti güven devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve terörle mücadele kanunu kapsam dışına giren suçlar kapsamlıyormuş. Evet, çok önemli bir geçiş. Dün gece sabaha karşı o zaman meclisten geçmiş olmalı bu torba kanununa. Çünkü yok böyle bir şey önce af deniyordu sonra yok deniyordu. Böylece bu da tamamlanmış oluyor. Ama her halükarda cezaevlerindeki sınırın aşıldığı Mart ayındaki durumda yine aynı şekilde yeni tutuklanan insanlarla yeni cezaevinde konumlanan insanlarla devir daim gibi bir şey olacak gibi duruyor. 179 bin kapasiteli cezaevlerinde şu anda... 184.994 e, tutuklu bulunuyormuş Mart ayı itibariyle. Kapasite ne kadar demiştin? 179.883 kapasite de Zaten 5.000 aşmıştı. Haddini bayağı aşmıştı. Şimdi boşaltılıyor ve 40.000'e yakın e, tahliye ile beraber yeni 40.000 kişinin e, hapse atılabileceğini şey yapabiliriz. O zaman bir hesap yapalım. Yani bir takım suçlular bugün bu sabahtan itibaren hepimizin arasında sokaklarda, evlerde olacak mı? Yani bir, bu şekilde mi yaklaşmamız lazım yani suçlular derken? E, evet. Peki, af yani suçlu değil mi onlar? Yani suçlular da e, bilmiyorum af konusunda ben bu kadar katı düşünmüyorum açıkçası herhangi bir şekilde. E, yorum yapmıyorum ki ben. Evet. Yani suç işlemiş, suçları tespit olmuş ve mahkum edilmiş insanlar şu anda aramızda. Şu anda değil yani 1 Temmuz'dan 2016'dan sonraki suçları kapsıyormuş. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra evet. girecekmiş. Onlar geliyor. Yenileri de zaten... 81 bin kişinin kamu görevlilerinden uzaklaştırıldığı gözaltına alındığı haberini de resmi rakam olarak vermiştik onların da bir kısmının içeri gideceği yeni de hapishaneler zaten 40 hapishane yapılacağı da daha önceki programlarımızda konuşmuştuk yeni 40 hapishanelerin de özelleştirilmesi yolunda yeni bir şeye gidilebilir bunu takip edeceğiz tabi. Ama ilginç ve önemli bir karar. Çünkü yok, af olmayacak gibi konuşuyordu yetkililer. Başbakan'dan da öyle bir şey gelmişti. Adalet Bakanı'ndan yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki son anda bir değişiklik olmuş. Her zaman zaten bu tip darbe ve önemli çalkantılı toplumsal çalkantılardan sonra daima bir hafta gündeme gelmiştir. Artık... Suçlusu suçsuzu bakalım nasıl bir yeni ülkeye doğru gidiyoruz şimdi bir ara verelim. Açık kaste. spinning wheel spin you got no money and you, you got no home spinning wheels all alone talking about your troubles and you, you never learn ride a painted pony let the spinning wheel turn did you find the directing sign on the straight and Blood, Sweat and my meşhur şarkısı Spinning Wheel, Dönme Dolap onu da iklim durumuna ilişkin olarak bir benzetmeyle çaldık benzetmeyi beğendiniz mi bilmiyorum ben de emin değilim zaten benzetmenin doğru olup olmadığından ama yukarı çıkan mutlaka aşağı iner diyordu şarkıda da hakikaten de öyle oluyor atmosfere pompalanan bu muazzam su buharı bir şekilde aşağı iniyor ama beklenmedik en beklenmedik yerlerde başbakan da konuşmuş zaten ve Bartın'da büyük bir e, maddi zarardan can kaybı olmamakla beraber çok büyük bir maddi zarardan Bartın ve civarındaki e, şeylerde sel felaketinde bunun tabi devamının da gelmesinden korkulabilir Bunu takip etmeye çalışacağız evet. açık yeşil ve diğer programlarda e, tam anlamıyla noktayı koymakta. Yani Temmuz 2016'nın en sıcak kayıtların tutulmasından beri en sıcak yıl olduğunu NASA'dan öğrendik. Ve Louisiana gibi akıl almaz boyuttaki görüntülere de yol açan e, sellerin... E, gezegen ısındıkça, küresel ısınma arttıkça e, net olarak artacağını da Oliver Millman'ın yazmış bilim insanlarının açıkça söylediğine göre yani be, beklenmedik bilim insanlarını da şaşırtacak kadar hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Öte yandan da bayağı açık bir savaşta ceryan ediyor. Yani PR e, halkla ilişkiler çalışmalarını acayip arttırmışlar paralarını da Exxon Mobil ve yani bütün bir zamanlar e, Big Tobacco denen sigara fabrik tütün fabrikaları ne yapıyorlarsa onlar da şimdi aynı şeyi yapıyorlar yani bir savaş halinde olduğunu asimetrik savaştayız ama biz kazanıyoruz diyorlarsa da pek öyle olmadığını açıkça görüyoruz bu konudaki yardımları da ayrı bir konu özellikle işte Hillary Clinton'ın ve diğerlerinin evet Türkiye'deki şeye dönersek bu af meselesinin kaynağı Bekir Bozdağ şeyde mecliste mi çıkarılmış? Evet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iki yeni kararname ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapmış Bozdağ yeni düzenleme ile 38 bin mahkuma tahliye yolu açıldığını ifade etmiş Ve şu şekilde konuşmuş bu düzenlemenin sonucu ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacaktır bu düzenleme sonucunda. Ee, düzenleme bir af değildir koşullu salı verme tarihine kadar geçecek sürede ceza dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecektir hmm. şeklinde konuşmuş. E, bu meclisten bir karara dayadı herhalde ama çünkü başka türlü olmasına imkan yok. Bakalım Kanun bütün, olağanüstü hali mi uygu, çalıştırıyorlar benim asıl merak ettiğim konu o. Esas itibariyle yani olağanüstü e, hale bağlı kanun hükmündeki bir kararname ile çıkarılmış mı? E, onu öğrenmek istedim ama. Onun detayları çıkar muhtemelen o konudadır. Ama şöyle durumlar da var eğer o hal kapsamında yeni kararnamelere bakacak olursanız. Yeni değişiklikler de yapılmış. İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'nda yeni ihraçlar varmış. FETÖ ile iletibatı olan kamu görevlerinin görevlerine son verilmiş. Resmi gazetede yayınlanan kararnamenin içeriğinden bahsediyorum haber Türkten aktararak. Dört yıllık fakülte mezun fakültelerden mezun olanlar e, muvazzaf subay olabilecekmiş. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilişki kesilen pilotlar geri dönebilecekmiş. Sputnik News'te bu konuyla alakalı bir haber çıkmıştı. Yurt dışından pilot ihraç edilebilecek diye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ama ithal edilebilecek özür dilerim. Ama haberin içeriğini okuduğunuz zaman biraz yanlış anlaşılma gibi bir durum söz konusu galiba. Evet, sivil havacılık sektöründeki kotanın kaldırılması gibi bir durum söz konusuymuş. İlk önce benim aklıma böyle bir komple teorisi gelmişti. Sabahleyin haberi gördüğüm zaman yok artık olamaz dedim. Haberin başlığı farklı içeriği farklıydı. Onlar da Habertürk'ten aldıkları bir haberi farklı bir şekilde yorumlamışlar sadece başlıkta. Neyse Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kapatılmış BD, BTK bünyesinde yürütülecekmiş çalışmaları e, yani dinlemeler Tip, evet kapatıldı yani önemli e, haberlerden biriydi işlemleri, o hal boyunca şüphelilerin ifadesi alınabilecekmiş vesaire diye devam ediyor aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerden 136 subay, as subay ve Uzman Çavuş'un ihraç edildiği bilgisi var. 196 BTK personeli memuriyetten çıkarılmış ve sahil güvenlik komutanlığından 24 personel ihraç edilmiş. Bu da gelen bilgiler arasında. Evet bu yeni resmi gazetede yayınlanan iki yeni OHAL olan üstü hal kararnamesinin niteliğine bakamadım ama Genelkurmay Başkanı'nın atamasını Cumhurbaşkanı'na bağlıyor. Evet. O önemli. En önemlisi oydı galiba. Anlıntılar geliyor. Evet. bir de bu af ona dahil mi ya da af değil de serbest bırakma ne, neyse adını öyle veriyor Bekir Bozdağ, Hazreti Bakanı ama on, onu henüz göremedim ama zaten aldım haber merkezin şeyinde internet sitesinde ayrıntılar geliyor diye yarım bir şeydi bu sabaha karşı bir haber 7.06 itibariyle almışım T24'ten yani kaygı verici haberlerde geliyor yani ailelerinin Bu soruşturma kapsamında aranan, tutuklanan ya da bu gibi e, muameleye e, şu anda tabi olan insanların ailelerindeki fertler de tutuklanıyor biliyoruz bildiğiniz üzere. E, Hakan Şükür'ün babasının tutuklanması durumu söz konusuydu. Şimdi de darbeci Tuğgeneral Semit Terzi planlayıcısı olduğu öne sürülen e, Ömer Ali Demir tarafından öldürülen e, komutan e, Tuğgeneral daha doğrusu Semit Terzi'nin doktor eşi Nazire Terzi'de tutuklanmış gerekçe olarak doktor eşinin, Nazire Terzin'i yani Gata'ya giderek usulsüz şekilde otopsi raporlarını sorgulatmaya çalıştığı belirlenmiş. Bunu da gerekçe olarak gazetede Fevzi evet. Çakır'ın haberinde görebilmek mümkün. Trajik bir takım haberler de geliyor. intihar teşebbüsleri, intihar girişimleri de var yakınları tarafından. Evet. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberinden Yüzbaşı Özkan'a yargısız infaz diye yani şehit oldu tırnak içinde. Genelkurmay gene tırnak içinde hain dedi ve savcılık üçüncü defa tırnak hain değil dedi diyor. Yani genel kurma ihraç ediyor ama e, hain ilan edildiği için cenazesini belediyenin kabul etmediği ailesinin defnettiği özel mezarlıkta sonra soruşturmada hain olmadığı 11 Ağustos'ta Kazan Başsavcılığında sonradan da genel kurmayın bakanlığın hangi delillere dayanarak Ee, şey yüzbaşı Özkan'ın Özkan Özkan Hekin'in hain ilan edildiğini sormuş. Bu şekilde hain ilan edilen kaç Özkan yüzbaşı var deniyor? Yani galiba modern Türkiye tarihinde hainlikle kahramanlık arasındaki ince çizginin hiç bu kadar inceldiği görüldüğü incelmiş görüldüğü bir zaman olmamıştır. Evet spinning bir kez de bunun içinde çalmak doğru olabilir. Dönme dolabı çıkan iner diye. Bu arada da, evet, ona da yakın bir şeyi de söyleyelim hemen. Baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin baro başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etmeleri, Aksaray'da deniyor. Geçen yıl sokak ortasında katledilen Diyarbakır Baro Başkanı, Tahir Elçi'nin eşi, Türkan Elçi'de de. Bu, bir başkan eksik burada çünkü onun, Faili meçhul demiş cinayete kurban gittiğini. Milleti de, milletin evi dediğiniz külliyenizdeki baro başkanları toplantınızda bir baro başkanı eksik çünkü faili meçhul demiş. Gerçekten de Barolar Birliği adli yıl kavgasında bitirmiş. Daha önce Metin Feyzoğlu ile çatışma olmuştu. Kuvay milliye ruhuyla tek vücut olmalıyız demiş Feyzoğlu. Böylece yani bu hainlik meselesi değil ama bu da terbiyesizlik meselesi. Bir iki ay önce çay... o da şey oldu edepsizdin değildi derken şimdi dönüş olmuş. Bir iki ay önce çay toplama konusu konuşuluyordu. Tepkiler dile getiriliyordu. Ee, şu anda farklı bir gündemle karşı karşıyayız galiba. Evet o da öyle bir değişiklik. Peki son olarak yeni gün e, bu şey Özgür Gündem'e yapılan e, şeye bir kez daha dönün son derece kaygı verici bir gelişme. E, bir elimizde de on canlı yayından bir ses var. Onunla da bu birinci saati kapatabiliyoruz. Özgür Gündem gazetesine şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir ...baskın yapıldı... ...merkez binasında polis arama yaptı... ...çalışanlar dışarı çıkarıldı... ...gazetenin bazı çalışanları ve editörleri... ...gözaltına alındı... ...ayrıca da eski yazar ve editörlerine de... ...şeyler yapıldı... Ee, ...gene gözaltılar olduğu belirtiliyor... ...evlerinin aranması falan gibi... ...ve... ...hiçbir şey değişmiyor diye de yazmış Hasan Cemal... ...1990'ların başında da öyleydi. Özgür gündemde çalışan meslektaşlarım... ...sürekli hapsi boyluyor, baskıdan işkenceden geçiyor. Daha kötüsü faili meçhul cinayetlere kurban gidiyordu. Demirel Cumhurbaşkanı'ydı, sabahta yazıyordum. Çankaya'da köşkte bir sohbetimizde... ...bazı meslektaşlarım ve danışmanlarının önünde... ...kendisiyle fena halde tartışmıştım. Çünkü demişti ki diyor... ...onlar gazeteci değil, onlar militan, onlar terörist... Onlar birbirlerini öldürüyorlar demişti. Demirel de öyle demiş. Şimdi son söz... Özgür gündemin yanındayım. Gazeteci milleti özgürlük bayrağını dik tutmaya devam edecek diyor. T24'te yazdığı yazıda Hasan Cemal Duayen gazeteci. Bu arada IMC TV'de canlı olarak yayınlanan e, durumdan... ...bir... ses kaydını yansıtarak bu birinci saati kapat kapatalım isterseniz şaşkınlık verici olduğu da sunuculardan da sunucuların konuşmalarından da anlaşılıyor El, şu anda kameramıza el konuluyor. Şu anda e, üç gün evet. bağlantımız kesildi ve e, kameramıza el konuldu. Özgür'ün Ameliyat'teki içerisindeyiz şu anda. E, Özgür'ün Ameliyat'teki içerisinde e, çalışanlarla birlikte haber merkezinde bekliyorduk. Bizim de kimliklerimiz alınmıştı. Şu anda kameramıza da el konuldu. İndirici kamerasına Evet. Ee, ee, nasıl bir müdahale bu Gürsam? Yani buradan serp mi sütüyor? Ne oluyor? Kalmış Hayır, hayır. hayır. Evet tabi dehşet uyandıran sesler canlı olarak arkadaşımız İmece TV muhabiri Gülfem Karataş'ın telefonundan bizim yayınımıza ulaşan sesler. Açık gazle Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Evet çok, çok yoğun sayıda haber var ama yani gün, günceli takip etmek neredeyse olanaksız. Yani bir en önemli şeyleri verelim. Bir tanesi iklim değişikliği artık tam kapıda yani noktayı koymuş vaziyette. Dünyanın en... sıcak ayları rekor kırıldı. Evet, rekor üstüne rekor kırılıyor. Yani yıl, ayların rekoru, haftaların rekoru evet. evet. ve da daha hala bir şey yok diyenler evet. var. Ben en çok onları ayrı ediyorum Çok şarpıcı olan bir şeylerden biri de Louisiana'da bin yılda bir görülen e, diye nitelendirilen şeyin e, aynı yıl içinde ikinci sel vurulması. Caddelerde tabutlar yeni gömülmüş İşte butlar ya da geziyor filan böyle durumlar ha, var. Su dolayı evet. Evet su baskınlarından <gülüyor> Bir o var bir e, Özgür Gündem baskını var e, Türkiye'de. 17 Ağustos e, 1999 var. 17 Ağustos 1999 ve son olarak da şimdi Abertürk'ten aldığımız bir de büyük bir af demiyorlar ama e, tahliye. Ha, tabii e, bütün <gülüyor> uğursuzlarımız <gülüyor> Bırakacak mı? Öyle gözüküyor. Tam tipik yani. Tam evet. tipik bir otoritel rejim uygulamasıdır. Erken tahliye. Bir nevi af yani. Evet. 38 herhalde bin... herhalde gazeteciler falan çıkmayacak o haftan değil mi? Bilmiyoruz işte. Onların bir açıklaması yok. Maalesef bu son dakika haberiydi. Biraz evet. önce Can söyledi. Habertürk'ten gördük. 38 bin kişinin tahliyesi zaten... Hadi. Yer açmaları gerekiyor. Yer açmaları gerekiyor. Millet üst üste yatıyormuş, biliyorsun bu bu gözaltı 30 gün. Yani bir haber daha var. Madem sıcak ben, gidiyoruz, genel kurmay başkanını kim atayacak? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı evet. Ee, yani çok önemli. Cumhurbaşkanının ee, baş danışmanı kim oldu? Ha onu biliyoruz evet. Bir, bu anti terör uygulamalarında e, uzman bir şirket değil mi? Evet, özel harpçi, emekli Tuğgeneral Adnan Tan. Özel harpçi güzel bir de sakal bırakmış, akıllı adam ya. Yani. Zaten sakallıydı. Epeyden beri takip askerken. etmeye çalışır. Evet. evet askerken değil herhalde. <gülüyor> Ama, Ama artık ya... o da olabilir. Evet. Ya bir zararı yok, ne olacak olsun. Yani mesele o değil ki. Mesele eee 4... yıl üniversite e, okumuş herhangi birisi subaylığa müracaat edebiliyor. Onu biliyor muydunuz? Galiba onu da biraz önce söyledik evet. O da bir önemli yenilik yani. Yani mesela ne bileyim ben sen arkeoloji okumuşsun falan. Gidiyorsun subay oluyorsun mesela. Nasıl can bunu düşün bak şimdi böyle bu yollar kapanıyor artık. <gülüyor> Yeşil pasaport var mı subaylıkta? O açık bir şey var. Yeter ki sen biat et. Peki. Ha haki ha ki pasaport. <gülüyor> tamam. Şimdi bu 17 Ağustos meselesinden başlasak evet, diyorum. Bittim. Çünkü yani sorumluları bulunmamış. E, bir katliam bu. Yani sonuç itibariyle ce, e, sorumluları varsa eee cezasız kalmış ki o bütün o e, o dandik yapıları e, inşa edenlerin hepsi bir şekilde değil mi? Daha hala müteahhitliğe devam ediyorlar. Evet. Yani tipik bir e, Türkiye e, dramıdır. E, ve üstelik İstanbul depreminin e, tekrar konuşulduğu bir e, dönemde e, bir Lugaro e, gazetesi e, o, ona verilen bir e, demeç vardı. E, bilim adamlarının e, hemen bir e, Yalanlandı Türkiye'de, onu da biliyorsunuz. Evet, onu da azıcık söyleme fırsatımız dahi oldu. Tabii, ondan sonra ama önemli olan, yani onların söylediği değil, üç aşağı beş yukarı herkes biliyor. Yani Sağır Sultan İstanbul'da bir deprem olursa ki giderek ona doğru yani yaklaşılıyor. Korkunç sayıda insan ölecek, yani terahsız da etmek mümkün değil. Ama önemli olan o da değil. Çünkü hükümet için onun on diye önemi yok. <gülüyor> Yalanladılar. <gülüyor> böyle bir şey yok dediler. <gülüyor> evet. Haberi... Moral bozmayın dediler. L'figaro'daki haberi değil mi? Evet. Halbuki evet. yani bayağı Fransız bu konuda uğraşan e, jeofizikçilerin... Tabii tabii. Görevli ayrıca yani. Görevli bu, evet. Tabii. Yani böyle bir işkembeden atmayan abi yani tabiri. Evet, yani İstanbul ama... İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı da 150 bine kadar ölümde ortaya çıkabileceğini ve 17 Ağustos'tan bu yana hiçbir plan, program yapılmayıp yerlerine de AVM ve Gökdelen yapıldığını söylüyordu. Tabii tabii. Evet. Ee, ama AKP e, iktidarında biliyorsun e, iflas olmaz, onu işlemiştik bir defa. Ama depremde olmaz biliyorsunuz. Evet. Allah'a lütfu işte onlar yani. Şimdi gelelim esas meseleye. Bu birkaç gündür açık radyoda her sabah işlediğimiz, işlediğimiz bu para meselesine adını öyle koyuyorum. Ben çünkü bu hükümetin parası bitmiş durumda. Bu demek yani. Bu şimdi sayacağımız yasalar tam o anlama geliyor. Arka arka. E, bu o halden istifade ederek e, harıl harıl çalışıyor e, kim çalışıyor meclis çalışmıyor tabi e, yani birileri yasaları yumurtluyor e, hazır sanki yani o yasalar o kadar hızlı çıkıyor ki kanun hükmünde kararnamelerle bir de tabi çok önemli bir içtihat var bu o hal döneminde kanun hükmünde kararnamelerle alınan kararlar ve kanun e, denebilecek. E, baskın orandım üzerine uzun uzun e, yazdı. E, çok önemli. Halbuki e, böyle bir adet yok. Yani Ka e, o hal döneminde çıkan e, kanlı hükmünde kararnameler e, o döneme mahsustur. E, kalıcı olamaz. Ama hükümet e, hoşuna gitti tabii. Yani hiçbir denetim yok, bir şey yok. İşte bütçe plan komisyonunda üstün körü e, görüşülüyor ki bu varlık e, fonuyla ilgili bir görüşme vardı ondan bahsediyor şimdi ama e, onun yani onun dışında e, işte yani el kaldır el indir usulüyle zaten yasama diye bir şey kalmadı e, AKP'nin oylarıyla ve kimi zaman da MHP'nin de desteğiyle e, yasalar geçi geçi veriyor şimdi bu şöyle bir toparlayıp baktığımızda Dört tane e, uygulama e, hatta beş tane uygulama göze çarpıyor. Bir tanesi bu özelleştirmeler tabii. Yani özelleştirmeler işte önüne gelen her şey özelleştiriliyor. E, ama bu, bu sefer özelleştirmelerin başka bir boyutu var. Çünkü kapatılan e, kamusal ve özel kurumların mal varlıkları el koyuluyor. Onların da muhtemelen özelleştirilmesi gündeme gelecek. Şimdi iki tane devasa kaynak bir kere sana. Bir özelleştirme e, yani özelleştirme, diğeri kapatılan kam kamusal ve özel kurumların mal, mal varlıklarına el koyma müsaade yani, ve onların e, özelleştirilmesi büyük ihtimalle. E, üçüncüsü bu zorunlu bes, e, bireysel emeklilik aldın değil mi Can? E, e, e, Unutma, ya zorunlu. almıştım da ben onu şey yaptım. E, e, e, iptal ettim. Ketecek. İptal ettim biraz zaten şey kuş kadar. O daha da kuş kadar kalıyordu. Ama şimdi zorunlu o, olarak mı olacak? Kesilecek e, tabii. Bes o, meselesi. Bu zorunlu kesinti meselesi çok vahim. Çünkü eee devasa rakamlar çıkıyor. O <gülüyor> paranın ne olacağı belli değil. Türkiye'de bu tip fonların Zamanında nasıl kullanıldığı ve istismar edildiğini biliyoruz. Yani 99 ve 2001 e, krizleri öncesinde. Yani gene bir oradan da bir kaynak yaratılıyor. Etti 3. Bu kara para e, aklama e, kanunu biliyorsunuz. Bu mükemmel e, bir yata. Yani parasını, işte malını, mülkünü e, Türkiye'ye hiç hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak. Herhangi bir e, araştırma, soruşturma, kovuşturma yapılmayacak. Üstelik vergi cezaları e, ve e, vergi cezası kesilmedi. Yani kara para aklama e, yapısı. E, <gülüyor> Adı böyle tabii. Ondan sonra de, e, e, bu demin adını ettiğim e, kapatılan kamusal özel ve kurumların e, mal varlıklarına el koyma yani müsaadele bu güvenlik gerekçesiyle e, hayata geçen bir e, yasa. E, yani işte bu, çok tehlikelisin, işte teröristsin gel bakalım bu yerde elinde ne varsa ver çıkar. Artık kamunun malı. Oradan da tabii özelleştirmeye doğru gidecek. 4. E, kara para aklama, zorunlu ves, özelleştirme, e, el koyma, müsaadele. Beşincisi de bu varlık fonu. Yani e, zengin ülkelerin veya yeraltı kaynakları hı hı. olan çok parası olan ülkelerin bir Norveç de var, e, Suudi Arabistan da var falan. Sovereign Fund denilen e, varlık fonu, e, bu dün e, plan bütçe komisyonunda görüşüldü. Cemal Toker e, bugün uzun uzun yazmış. Bu e, geleceğim oraya bir e, tüler ülperci bir şey tabi. E, tam bir E, bu beş kaynağı yani varlık konu, kara para aklama kanunu, zorunlu beş özelleştirme e, ve e, kapatılan kamusal ve özel kurumların e, mal varlıklarını müsaade etmeye muhtemelen bu e, beklemede olan e, e, tabiat kanununu da eklemek gerekiyor. Çünkü orada, o biliyorsunuz hep e, bir, büyük bir tepki e, olmuştu seneler önce. Yüz e, üzerinde kuruluş e, karşı çıkmıştı ve geri çekilmişti. Şimdi o da herhalde bu, bu fırsattan istifade torbanın birine girecektir. Ben çok yakından takip etmedim ama geçmediğini biliyorum. İşte orada çok temel bir mesele vardı. E, aynen olduğu gibi duruyor sorun orada. Kullanma-koruma dengesinin... gözetilmemesi ve o dengenin daima kullanma lehine ve koruma lehine dolayısıyla bozulması. Orada da muazzam bir kaynak var. Tabii özelleştirme dahilinde bu var mı yok mu bilmiyorum, sanlıyorum ama e, onu ayrıca geçirmeleri gerekiyor. Çünkü burada sit alanlarını, yani Türkiye'deki o 1500'e yakın sit alanını sit alanı olmaktan çıkartan e, yasaydı bu. gidiyorsunuz. Etti altı tane kaynak. Yani bu şu şunu anlatıyor bize aslında. Bu hükümetin parası yok. Yani bu hükümetin parası yok. Bu e, yapılacak işte bu çılgın devasa e, zihni sinir projelerine asla para yok. Yurt dışından para bulamıyor. Onun için her türlü e, yasal olmayan, gayri kadın işlemi göze almaya hazır. Yani bunun en tipik örnekleri demir işte, saydıklarımız özellikle bu şey yani müsaadere ve kara para aklama ve artı şimdi varlık fonu. Evet yani Çiğdem Toker'in birkaç gündür ve bugün de devamını getirdiği yazılarında varlık fonunun esas olarak 200 milyar dolar toplama hayali ile kurulmuş ve işte e, kalkınmanın reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlama yoluyla kalkınmanın hızlandırılması bir, ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması Aa, bir, o ama o. Evet, oğlum, gerekçeleri 3'ü. Bir gerekçeleri Evet ve yani ama ekonomik istikrar da üçüncü gerekçe. Fakat püf nokta ilk madde de diyor zaten özeti. Öncelikle ihalesi yapılıp bitmiş. Hazinenin de borç üstlenimi tabii kelime tabii oyunuyla garanti verdiği yok. projelere kaynak yaratmak. Yani evet, senin evet. de dediğin gibi yani Biz 200 şirketlerin kim var. olduğunu da biliyoruz diyorlar. Evet çok önemli aslında yani varlık fonuyla ikinci bir bütçe hatta ikinci tabii. bir hazine kuruluyor. Fona da tahvil ihraç yetkisi veriliyor. Denetimsiz böyle hazine banalarının akıbetinin bir benzeri yaşanabilir deniyor. Yani çok o, tuhaf bahsediyorduk, Kaynaklardan bahsediyoruz. Evet. Bütün kamusal varlıklar fona dahil olabiliyor. Evet. Ve e, muafiyetleri... E, Hatırlatmak lazım burada 18 tane kanun ve hatta kanun hükmünde kararnameden muaf kurumlar vergisinden muaf. Evet. Vergi vermiyor. Kurum ama vergi vermiyor. Ee, sermaye şeyde. SPK'ya da kurs tabi. Potansiyeni var. Evet. Borsada alınıp satılacak e, gayrimenkul değer. Ama Sermaye Piyasası, Piyasası Kanunu'na dahil değil. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi değil. Dünya kadar adamı istihdam edecek devlet memurları kanunu'na dahil değil. E, i̇hale açacak haliyle, e, yani işte kaynaklarla ihale açacak e, ihale, e, kamu ihale e, kanunu'na tabi değil. Ve tabii ki savuştan yönetimine tabi değil. En önemlisi. Denetim, herhangi bir denetimin dışında yani e, düpedüz kendisinin meclisin dışında ve üstünde gören bir şey geldi. ama yani bu genel bir yani bu şeyle kaynakla alakalı yani Osmanlı'yı hatırla yani gasp, talan, müsaadere e, aynı şey yani tamamen e, yani ben dedim oldu o zaman da milli iradeyi tepsit eden bir padişah vardı şimdi de işte bir e, iktidar vardı yani diyor da milli irade benim diyor halk benim, ben halkım falan kavram o bütün o kamusal kaynakların nasıl kullanılacağıyla ilgili önümüzdeki dönem e, nelere, e, yani önümüzdeki dönem değil, hayır, yani dört nala geliyor tabii. Yani, yani uzak bir e, tarihte değil. Evet, bizim. E, bir... Sadi tablo, daha doğrusu mali tablo ortaya çıkıyor görüyoruz evet. İzin verirsem ben de birkaç gündür konuştuğumuz bir şeyi bir kez daha tekrarlayayım. Yani bu şok doktrini, felaket kapitalizminin yükselişi başlıklı çok önemli kitabında. Naomi Klein 2007'de yazmış, Türkçesi de Agora yayınlarından 2010'da çıkmıştı. Net olarak şeyi söylüyor yani e, Chicago Okulu'nun kurucusu teorisi yani işte Milton Friedman'ın e, izinden giderek büyük bir şok doktrinidir bunun adı da kendileri koymuşlar zaten şok tedavisi yöntemi deniyor e, şeyde yani bir sel gibi e, savaş gibi ya da terör saldırısı te, ya da deprem darbe girişimi gibi şeylerle bir e, büyük bir kopuş oluyor. Ondan sonra da e, halk, insanlar psikolojik olarak e, demirleri kaybolmuş yani demir tararken ve fiziki evet. olarak da yerlerinden, yurtlarından olmuşken bu sırada işte işin içine bu ustalar giriyor ve dünya yeniden beyaz sayfa açarak yapıyorlar, Dizay ediyorlar. dizayn ediyorlar. Evet burada da böyle bir durumla karşı karşıya. Çok çeşitli örnekleri var. Hepsini saymaya lüzum yok ama işte... E demek ki Türkiye'de artık bir örnek olarak o kitaba, kitabı güzelleştirdik. Evet oluyor. öyle olabilir. Yani Şili'de Pinochet darbesi 1973. işte Irak'ta 10 yıl sonra tam Irak'ta Tabii. resmen Paul Bremer'ın pro olarak yaptıkları özelleştirmeler... İşte New Orleans Katrina'da, Katrina kasırgasında bütün özel okulların, bütün devlet okullarının, kamu okullarının özelleştirilmesi, Sri Lanka'da tsunami üzerinden geçince halk yeniden kurarken balıkçı köyleri falan. hepsinin tamamen şeye devredilmesi, apartmanlar ve turistik binalar yapılması, halkın elinden alınması, böyle çeşitli örnekler ve Arjantin'de kayıpların olduğu. Çin'de en ilginci 1989'da ülkede ayaklanma Tiananmen ayaklanmasının ardından on binlerce tutuklama, gözaltı ve ondan sonra da bir expo haline gelmesi ülkenin bütün en sanayi sitesi. Belgrad ben... Belgrad'ın eski Yugoslavya'nın bombalanması, Sırbistan'ın ve düpedüz orada da hemen şeye geçilmesi. özelleş hızlı özelleştirmeleri işte Reagan ve şey dönemlerinde darbede olmadan da olabiliyor tabii ki tercihürlülebilir mi zannetmiyorum <gülüyor> olmadı o aşikâr Amerika'da da görülüyor İngiltere'de de şu anda felaket tabii. bir durum var yani tabii tabii tabii bir de kendi ayaklarından ateş ettiler şimdi bu fevkı, bunu bir kenara not etmek lazım Türkiye'de demek ki bu şok terapi e listesine e, e, dahil olmuş bulunuyor. Bunu, adını böyle koyabiliriz. Tabii. Ama diğer taraftan bu adamların yani hükümetin e, parası olmadı, yani, e, deli gibi para aradılar. Bir ayrı mevme mesele yani. E, Irak için bunu söylemek mümkün değildi ama Türkiye için bunu söylemek mümkün. Yani Irak'ın her zaman parası vardı. ve oldu. Yani kötü kullanılıyor başlama. E, burada tabii çok daha Yani clientelist e, ve yani iktidarı sürdürebilmek için e, yani bu o, o mali e, damarın e, nezaketinin ve vahan ve farkına varan bir iki bahsediyoruz. Hakikaten paraları yok. Yani. Evet. Şimdi bu bir çok az vaktimiz kaldı e, bu torba yasalara ve kanun hükmünde kararnamelere doldurularak e, geçen bir dolu mevzuat var. Gözden kaçmasın bir tanesi de mali idarelerle ilgili bu, bugün görüşülecek e, mecliste bu 5393 sayılı belediyeler kanununda yani kanunu değişiklik yapıyor. E, aslında bu belediyelere el koymayın. Yani bu, bu da bir nevi müsaadere. Geriye dönük işliyor. Ee, yerel yönetimi tamamen idari vesayete tabi kılıyor. yani Eskiden e, mesela bir belediye başkanı yanlış bir iş yaptığında veya yanlış bir iş yaptığı varsayıldığında, işte bu terörle mücadeleden bahsediyorum, e, e, alınırdı görevinden. Vali tarafından yani merkezi idarenin yereldeki temsilcisi tarafından. Ama yerine belediye başkan yardımcısı bakardı. Şimdi öyle değil. Şimdi yeni yasayla yani bugün çıkacak olan yasayla e, valinin atadığı bir birisi belediye başkanı olacak. Yani işte kayyum dedikleri yani belediye başkanı. Evet, Şimdi bu tabii daha ziyade Kürt illerinde e, geçerli olacağı varsayılıyor ama yeniden hiçbir garantisi yok. Bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir kanun. Yani bölgelerle ilgili kanun çıkmaz. Türkiye'de bir şey yok. Ve 1876'dan yani kanun esasından bu yana görülmüş şey değil bu. Yani bu e, merkezileşmenin artık e, sevgi. Yani böyle bir şey hiç yok. Yani son e, 150 yıllık e, e, idare e, tarihinde yani ülkün idaresinde tarihinde, kamu idarici tarihinde böyle bir e, merkez iyileşme yok. Yani evet, yani e, 140 yılın en büyük şeyi olabilir bu. Tabii, 140. Tabii. yıl dönümünde tabii. kanun evet. esası. Kanun esası, evet, 1876 yani dolayısıyla ve, e, burada başka bir şey var yani artık ortada. Bu <gülüyor> Ee, bu rejimin e, şakşakçıları yurt dışında yurt içinde zaten yazıyorlar da tabii ya, yurt dışındaki makalelerinde hala Türkiye demokrasisinden bahsediyorlar ne demekse ondan sonra bunun kurtarılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye iyi davranması gerekirmiş diye yazılar e, yazılıyor Financial Times'da falan ee, bir de böyle bir çaba var bunun da <gülüyor> altını çizmeden. Ee, geçmeyelim yani <gülüyor> ama tabii e, kimsenin e, yani herkes her şeyin farkında e, bir takım çıkarlar var ortada ama e, yani Türkiye'nin girdiği e, yolun ne olduğu konusunda pek bir şüphe e, yok e, uluslararası kamuoyunda. Yani hükümetler bazen başka şeyler söyleyebilir ama. kamuoyları hakikaten de artık yani Türkiye'nin nereye gittiğini e, nerede olduğunu hatta nereye gittiğini bilin nerede olduğunu açıkça görüyor yani. Evet ciddi bir e, kriz durumu var. Valla kriz benim dediğin gibi yani bu bir e, kalıcı permanent şok. Yani kriz mi yani bu, bu, bu dediklerini hayata geçirdiklerinde e, yani ortada hakikaten e, Şey bir kamusal alan kalmayacak her anlamda. Yani sadece mali değil siyasi anlamda da kamusal alan kalmayacak. Herhalde o, oraya geliyor iş. E, onun da bir adı var yani. İşte. Evet. Peki. Ne yapalım? Bu kadar. Evet. Ama <gülüyor> biz, biz adını koyalım da. Evet. Konuşmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Peki. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Görüşmek iyi. üzere. İyi Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Kevin Rowland ve Dexy's Midnight Runners'dan dinlediğimiz hoş bir parçaydı bence. Liars A to E adını taşıyordu yani A'dan E'ye yalancılar. Alfabenin ilk beş harfinden oluşan e, yalancıları sayıyor. sonra gerisinde sonra çalacak herhalde. biz de dinleyeceğiz. Yalancılara adlanmış bir şarkıydı. Biz Kevin Rowland'ın 1953'te bugün Wolverhampton'da doğması dolayısıyla İngiliz kökenli ama aynı zamanda da ataları arasında övünmekten çok hoşlandı. İrlandalılar da varmış şarkılarında da söylüyor Kevin Rowland. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet şeye dönecek olursak birkaç Kelimeyle dün e, biraz önce Cengiz Aktar'ın da söyledi. 1999'daki muazzam depremle ilgili olarak e, şeye baktık devamına yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine e, açılan davalar ve sorumlular ne olmuş diye bir bakmak e, gerekti. Aktar da sorunca 2100 dava açılmış bayağı kapsamlı bir şey. Evet. 1800'ünden bir şey çıkmamış yalnız. Hukuki boşluklar olduğu ifade ediliyor Wikipedia'dan. Geriye kalan 300 davanın 300 kalmıştı. Onun da 3'te birinde ceza verilmiş. 110'unda birçoğu ertelenmiş. Bunun dışında kalan davalarsa 2007'de 16 Şubat'ta zaman aşımı süreleri dolduğu için zaman aşıma uğramış ve düşmüş 7,5 yıllık. Böylece mesela örnek davalar var. Düzce Ersoy Apartmanı 36 ölü zaman aşımı. Düzce Ömür Hastanesi 11 ölü zaman aşımı. Yalova Ceylan Kent sitesi 98 ölü. Hapis cezası verilmiş ama ertelenmiş iki sanığa. Kocaeli Ubay Apartmanı 58 ölü. Müteahhit hakkında ertelenmiş ceza. Yüksel sitesi 316 ölü. Beş sanına verilen cezalar ertelenmiş. Can Göçer ve Zafer Coşkun, Veli Göçer'in oğluyla ortağı yakalanamadığı için haklarında dava zaman aşımı. Sakarya'da 695 davadan 5 kişiye ceza çıkmış. Kocaeli'de 600 dava açılmış. 12 kişiye onaraya hapis cezası verilmiş. 6'sı infaz edilmiş. 6'sı için süre istendi deniyor. Yalova'da 173 dava açılmış hemen tamamı sonuçlanmış hemen hemen bir kişi ceza almış Veli Göçer ne oldu o bilmiyorum takip etmek lazım 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilmişti herkesin dilinde zaten tek suçlu olarak Veli Göçer de o zamanlar hatırladığım kadarıyla bundan 17 sene önce öyleydi. Düzce depremi hemen arkasından geldi. Yaklaşık 220 dava açılmıştı. Kaç kişi ceza aldı? Hiç. Sıfır. Hmm. 220 davadan dolayı. Resmi rakam da hiçbir zaman anlaşılamadı. 18 bin. Meclis araştırma raporunda 2010'da çok sonra yani 10 yıl sonra. 11 yıl sonra hatta meclis araştırma raporu sonuçlanmış ve can kaybı sayısını 18 bin 373'e çıkartmış meclis raporda 17 bin küsurdan ee, güncellemiş yani fakat e, bu gayri resmi rakamlara bakılacak olursa çok daha yüksek daha 50 bin civarında yani, olduğu ortaya çıkıyor resmi rakamlarla 50 bin ölüm ve 100 bin civarında yaralı yani onlar 49 bin resmi rakam yaralıydı onun da 2 katı yaralı resmi olmayan bilgilere göre yaklaşık 50 ölüm 3 katı ve resmi rakamların ve yaralı da 2 katı Ayrıca da 600 bin kişi de evsiz kalmış. Az bu bir şey değil. Bu seferki dolar daha yüksek olacak deniyor. Felaketlere devam edelim istiyorsanız, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 işçinin ölümüyle maden içerisindeki ölümüyle sonuçlanan Türkiye'nin en büyük maden faciası, en büyük iş kazaları olarak da nitel iş cinayet olarak da nitelendirebilmek mümkün olan durumda, ee, bu durumun arkasında daha doğrusu bir kişi raporu açıklandı. Dün itibariyle. olayın. Bu raporda olayın önlenebilecekken olumsuz ocak altyapı uygulamaları nedeniyle facia boyutuna ulaştığı ortaya koyuluyormuş BBC Türkçe'nin haberine göre. Bilirkişi raporunda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da ihmali ve kusuru olduğu söyleniyor. Kusura ilişkin detaylarının da açıklandığı rapor diye yazıyor BBC Türkçe'de. Böylece e, açıklandığı rapor, böylece... Soma davası dosyasına kamu görevlileri ve bakanlıkların kusurlu ve ihmalli olduğunu belirten ilk resmi belge olarak da kayıtlara geçmiş. Raporda idari koşullar başlığı adı altında yani başlığı altında çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı teftiş kurulu İTKP denetimleri yüzeysel kalmış gerektiği şekilde yapılmamıştır deniliyor. Bilirkişi heyeti mahkemenin talebi üzerine oluşturuldu bunu hatırlatalım ve bu yılın başında da madenin içine girerek incelemelerde bulundu. Olayın idari ve teknik eksikliklerinden kaynaklanan boyutlarına da dikkat çekilen bilirkişi raporu mahkeme tarafından görevlendirilen 8 akademisyen ve 1 elektrik mühendisi tarafından hazırlanmış. Bilirkişi raporuna göre Enerji Bakanlığı içinde 2010'dan 2010 yılından itibaren ocağın işletme, person, projeli, işletme projesini incelemek ve denetlemekte yükümlü olan TKI kanalıyla e, Türkiye Kömür İşletmesi olarak uzatması var. Evet galiba. Türkiye Kömür Hı. İşletmeleri Türkiye Kömür İşletmeleri kanalıyla onay veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü görevini gerekliliklerini tam olarak yerine getirmemiştir tespiti yapılıyormuş. Bakanlıkların ihmali ve kusuru var deniliyor bu e, raporun içerisinde. Peki bunun sonucunda ne olmasını bekliyoruz? Haberin içerisinde o yok. E, şöyle deniliyor Alp Gürkan'ın da sorumluluğu bulunabilir denilmiş aynı zamanda. Şu ana kadar bir yargılamaya dönüşmeyen bu soruşturma dosyası kamu görevlilerinin ihmalini araştırmak üzere açık durumdaymış. Bu dosyada bir gelişme kaydedip kaydedilmeyeceği ise bilinmiyormuş. Eğer sizin sorunuzun cevabı olabilirse raporun dikkat çekici bir bölümü de facianın yaşandığı Enezmaden'in işleten Soma Holding'in kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan'ın sorumluluğuna ilişkin değerlendirme olmuş. Bilir kişi Alp Gürkan'ın da Kaza olduktan sonra gerek basında gerekse savcılık ifadesinde yer alan ve kendisini asıl sorumlu yetkili olduğu yolundaki belanlarıdır diyor. Alp Gürkan'ın e, yönetim kurulunun eski başkanı olduğu, olaydan çok kısa süre önce yönetimden ayrılmış olduğu, daha sonra Tilaga AŞ üzerinden Soma AŞ yönetimiyle ilgisini devam ettiği, kendisinin gerçek yetkili olduğundaki ifadeleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde diye yazmışlar. Düzel kişilik perdesinin aralanması çerçevesinde, sorumluluğun bulunabileceği mütalaa edilmektedir denemiş. Sorumluluğu vardır mütalaa evet, edilebilir deniliyor. kendisinin akıllara durgunluk verecek e, derecede tuhaf e, sorgulamasında e, verdiği ifadedeyse buradan e, doğruya PKK ve Fetullah Terör Örgütü ve bir de DHKPC'nin yaptığını söylemişti. O, oğlu söylemişti galiba. Can Gürkan mı söylemişti? Alp Gürkan mı söylemişti? E, hatırlamıyorum. Can Gürkan'dı galiba o. Can Gürkan Hı. ülkemizde PKK, DHKPC ve terör, FETÖ terör saldırısı altındadır. Burayı, bu, bu kazayı da onlar yapmışlar demişti. Oğlu demişti. Diye yazıyor. E, ve özet geçmek gerekirse şu teknik açıdan da e, söylenen şey şu. Yangının çıkış biçimi teknik analizi ve tanık Aynı zamanda sanıkların olayla ilgili ifadelerini inceleyen heyet nihai olarak saydığı bir dizi tedbir yerine getirilmiş olsaydı bu tedbirler yerine getirilseydi olayın bir faciaya dönüşmesinin engellenebileceği yönünde bir görüş bildirmiş. Davanın evet, çok 23, önemli aslında bunlar. Peki e davanın 23 Ağustos'ta görülecek olan duruşmasında bu raporun okunması ve tarafların konu üzerinde söz alması bekleniyormuş. Bir biz Türkçeden aktardım. Evet. peki ben de şeyi sormak istiyorum aklıma geldi bu işte dünyanın en kayıtları geçmiş en sıcak ayının yaşanması da bin yılda bir görülen sellerin yıl içinde iki defa 500 yılda bir görülen sellerin sekiz defa gelmesi ee, ve orman yangınlarının her tarafta durmuyor ve çatışmaların çok hızlanması buna bağlı raporlar tüm bunların hepsi e, bu karışımdan olabilir mi FETÖ, PKK, DHK, PC komplosu olabilir mi dünyanın bu hali? Evet. Böyle bir durum var. Hiç bahsedilmiyor aslında. Çok endişe verici bir durum. Diğer şeylere de bakılacak olursa bütün mesele aslında göçmenlerde olduğunu söylemiş. Trump mesela. Biyolojik teste tabi tutacağını da söylemiş aynı zamanda göçmenleri. Evet. Bu artık faşizmin doruk noktası. Yani faşizmin tanımı böyle bir şey zaten. Biyolojik temellerini araması. En uçlar oynuyor şu anda. Evet. Ama bu... Buna ses çıkartmayanlar da suç ortağı oluyor. Tabii şüphesiz buna. Yani, yani. profesyonel trollük de yapıyor. Yani bir konuşması sırasında ağlayan çocuğu susturması bile haber olup şu anda Türkiye'deki haberlerde görülebiliyor. Hillary Clinton'ın bir seçim kampanyasından vesaireden herhangi bir haber göremediğiniz, göremeseniz bile Trump'ın yaptığı bu gaflardan, bu açıklamalardan sürekli bir kamuoyunda konuşulan isim olarak durması sağlanıyor. Evet ve Bildiğin yani... Guantanamo Körfezi'ndeki şeyi tutukluları serbest bırakmayacağını da söylemiş, orayı açık tutacağını söylemiş hapishanenin ve e, artık sivil mahkemelerde de e, terörle suçlanan insanların yargılanmasını durduracağını söylemiş ve onun askeri mahkemelerde yargılanacak herhalde. E, en ilginç şeylerden biri Rudolf Giuliani var, onun desteğini aldı. Yani Trump'ı destekliyor. Eski New York ıı, valisi, şey belediye başkanı Rudolph Giuliani ıı, ve bir destek konuşması yapmış. Çok şaşırtıcı aslında. Ee, Youngstown diye bir yerde ve şunu söylemiş. Bu arada da size söyleyeyim ki Obama'nın Obama geldikten sonra Ee, ...neler oldu size anlatayım demiş... ...ondan önceki yıllarda... ...hiçbir şey olmadı... ...İslami aşırı gruplar tarafından... E, ...saldırı olmadı demiş... ...bu tabi duyduğumuz... ...en çarpıcı... ...açıklamalardan bir tanesi... ...çünkü şeyi unutmuş yani... ...kendisinin belediye başkanı olduğu... ...New York belediye başkanı olduğu sırada... ...New York'un en büyük iki binasını... ...yok eden... ...terör saldırısını unutmuş... Evet. Çok şaşırtıcı bir şey New York Daily News'da Julian'ın bir olmadı kelimelerini cümlesini basıp çöken ikiz kulelerin yanmakta olan dumanlar altındaki fotoğrafının üzerine koymuş süper empoze etmiş yani artık bu hale gelmiş durumda bu arada Milwaukee'de e, olağanüstü hal ilanı var. Büyük bir isyan var orada. 23 yaşında Sylville Smith diye bir e, siyah e, genci e, öldürdü polis. E, silah vardı ve bizi ateş et, etmek üzereydi. Onun için giderdik diyorlarsa da aslında e, ruhsatlı silahı oldu. Ve hiçbir şekilde e, o, onu kullanma teşebbüsünde bulunmadığı da söyleniyor. Demokrasi Now'dan bakarsak. bir trafik lambasını durdurmuşlar. İşte böyle e, kolundan ve göğsünden vurulmuş Milwaukee'de. Şimdi sokağa çıkma yasağı var. 10 saat ondan sonra hiçbir şekilde e, belli yaşın altındakiler sokağa çıkamıyorlar. Bu da Amerika Birleşik Devletleri için çok şaşırtıcı bir yenilik olsa gerek. E, Hindistan'da Güvenlik kuvvetleri protestoculardan barışçı protesto eden ama taş atanlardan beş kişi öldürmüşler. Bir aralarında 16 yaşında bir çocuk da var. Dünyanın hali böyle. Nijerya'da da aileler Boko Haram grubunun kaçırdığı ve sonradan fotoğraflarını yayınladığı kızların iadesini istiyor çünkü diyor ki Boko Haram bizim terörist diye. ...tuttuğunuz insanları iade edin, bu kızları verelim diyorlar. ya e, Uzun zamandır ortaya çıkmıyordu bu e, insanların görüntüleri, videoları. En son geçtiğimiz hafta Boko Haram yayınladığı bir videoda e, bu insanların fotoğraflarını gösterdi. Hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın eşi tarafından da yapılmış olan büyük bir kampanya vardı. Give evet. our girls back diye. Ama herhangi bir etkisi olmadı, e, bulunamadı bu insanlar nerede diye. Şimdi böyle bir durum ortaya çıkmış. anlattığınız üzere. Evet yani hükümet biz onları hemen e, geri alacağız zaten kolay onları bitiriyoruz diyorlarsa da hiç öyle bir durum yok. Maalesef Nijerya'da da e, hakim görünüyorlar. En azından ülkenin belli bir bölümünde militanlar. E, demin 11 Eylül demişken Rudy, Rudy Julian'ın in inanılmaz e, gafı ya da yalanı e, karşısında bir ...kendi başkanlığı döneminde... ...bu döneminde olmuş bir şey... ...11 Eylül ile ilgili... ...çok önemli bir araştırma... ...çıkmış resmi... ...diyor ki orada... ...ilk yardıma koşanlar... ...itfaiyeciler ya da sivil alttan koşanlar... ...işte o 3000 kişi öldü ya... ikiz Kuleler'de... Hı. ...şimdi... ...o toksik... bir ...asbest dumanlarıyla dolu yerin... ...içinde çalışanların... ve tozun dumanın içinde çalışanların hepsinde çok büyük bir kanser şeyleri salgını gibi bir şey çıkmış ortaya. Üç katına çıkmış yani. 2000, yani 9-11 Eylül'den sonra 9 diyorlar ya onlar 5500 kişi ilk yardıma koşanlar şimdi o toksik dumanlara bağlı kanser olmuşlar. Beş bine çıkmış. Beş bin beş yüze. Hatta sayısı kanser olanların. Bir de New York'ta müthiş bir şiddet olayı olmuştu. Onu da söylemeyi unut. Yani ihmal etmiştik. Çok fazla şey vardı. Onu da söyleyelim. Bir imam, Mavlama Akonci ve asistanı Tara Uddin'i sokak ortasında, şimdi filmleri evet. de yayınlandı. Birisi geliyor arkalarında enselerine birer kurşun sıkıyor kafalarına ve kaçıyor. ...Trump'ın e, ve Trump gibilerin... ...konuşmalarının da yol açtığı... ...söyleniyorlardı. Çünkü bu... ...İslamofobiye yönelik... Yani ...İslam düşmanı söylemden dolayı... E, ...şimdilik... ...fazla bir bilgi yok... ...ama e, New York... ...Belediye Başkanı Bill de Blasio... E, ...cenazede konuşmuş... ...ve bizi bölmeye çalışıyorlar... ...Amerika bir ve tektir... ...diyor... Bütün buradaki kardeşlerime bakıyorum ve gururlu Amerikalılar, gururlu New Yorklular görüyorum. Hiçbir zaman bölünmeye izin vermeyeceğiz, birbirimizden ayrılmayacağız demişse de bayağı ciddi bir protesto gösterileri var. Çünkü artık sokağın ortasında insanları infaz etmeye başladılar Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Ee, özellikle şeylerin sayısı hat safhada artmış durumda trans e, insanları sokak ortasında öldürüp Hı. öldürüp duruyorlar yani muazzam sayılara ulaşmış ee, çatışma haberlerinde Türkiye'ye dönecek olursak e, gene kan gölü devam ediyor madeninde meydana gelen patlamada altı kişi yaralanmış Nusaybin ilçesinde yaşanan patlamada yaralananların dördünün çocuk olduğu yazıyor gazete duvarın haberinde onlar da doğan haber almışlar ııı e, patlama. Dün saat 8 sularında Devrim Mahallesi'nde meydana gelmiş. Midyat yolu üzerinde. Çocukların yolda bulup oynadığı cisim patlamış. Yoldaki bir cisim. E, Halise A 41 yaşında. L -L Latihan e, B 33 yaşında. Yaşar T 11. Bilal D 11. Eyüpçe 10. Azat D 7 yaşında yaralanmış. ve Hastaneye kaldırılmışlar. Sonra çalışmalar başlamış. Bir de Diyarbakır'ın Şınarı ilçesinde Çınar ilçesi yakınlarındaki şehit emniyet amiri Murat Uçar bölge trafik denetleme istasyonunda PKK'nın düzenlediği bir bombalı saldırı vardı. Bu bombalı saldırının ardından ağır yaralı olan temizlik işçisi Mehmet Kılıç'ta tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmiş. Evet maalesef böylece 8'e yükseldi ölen sayısı. 10 ton patlayıcı kullanılmış. 7 metre çukur oluşmuş. Evet işte kraterden dün bahsetmiştik ama boyutlarını... Daha da şey yapıyor, 10 ton patlatılmış 7 metre derinliğinde krater, çukur var. Beşi Halep'te polisi, sivil şey ölümleri devam ediyor. Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde hava saldırılarında en az 19 sivil ölmüş. Sana da e, Suriye resmi haber ajansı Halep'in Salahattin ve ailesinde 5 sivilin İdlib'de de bir altı sivilin öldürüldüğü belirtiliyor. Burada, Atme'deki saldırıydı da ışığı Buradaki önemli olay Rus Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama hava kuvvetlerinin İran'ın Hamadan kenti yakınlarındaki bir hava üssünden bombardıman uçaklarını konuşlandırdığını ve bu uçaklarla Suriye'deki militanlara ait hedefleri bombalamaya başladığını açıkladı. Gelen ilk görüntülerdeki militanlar oldukça küçük yaşta görünüyor gene kucaklarda taşınabilecek yaşta. Ee, bu şeklili İran'da bu oyuna farklı bir yönden daha dahil olmaya başlamış Daha doğrusu daha fazla nüfus etmeye başlamış aynı zamanda Rusya Amerika Birleşik Devletleri ile de işbirliğine yakınız diyor ve aynı zamanda yine başbakan bin lili yıldırım dış politikada son önü son dönemde önemli E, arttırılan böyle e, ılımlı siyaset adımlarının mimarı olan Binali Yıldırım da Suriye yönelik de geliştirileceğini sinyalini vererek bu adımların e, Rusya ve İsrail'le sorunlar nasıl çözüldüyse Suriye'yle de çözüleceğini söylemiş evet. ama çok fazla detay yok şu anda internette ve gazetelerde. Bu ilk kez duyuyor, duyuluyor İran'ın bu şekilde kullanılmasını Hamadan'da. Bir de çok eski Fenerbahçeli futbolcu Dalyan Atkinson'ın İngiltere'nin Telford kentinde polis tarafından Taser diye de adlandırılan şok tabi şok silahıyla şok tabancasıyla öldürüldüğü bir var. O ana dair e, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla bir ihbar üzerine Atkins'in Telford kasabasındaki evinin yakınlarına gitmiş polis ve babası mı böyle bir şey yaratıyormuş işte. E, ...ilginç bir şey. O bir görüntüler hakikaten akıl alır gibi değil. Böyle ne olduğunu anlamamış bir vaziyette evinin bahçesinde dolaşırken en az 15 polis üzerine üşüyorlar ve birisi o cihazla vuruyor ve kalp krizinden hayatını kaybetmiş 48 yaşında. Bu tabi çok önemli bahsettiğimiz şey açık kitabın taser maddesinde de geçiyordu bu elektrikli şok silahına verilen ticari isim bu. ...lazer teknolojisini akla getirse de... ...Tazer'in lazerle bilgisi yok. Bu Arizonalı bir mucit ve girişimci Jack Cover'ın... ...Thomas A. Swiss Electric Rifle Taser diye kısaltılmış hali... ...ve markanın da alameti farikası... ...elektrik şoku vermek suretiyle... E, yani ...bazı yüzeyel kas fonksiyonlarını geçici felce uğratıp... ...o insanı itaate zorlayan bir silah... günümüzde de özellikle gelişmiş batı ülkeleri kolluk kuvvetlerince yaygın olarak kullanılıyor revaçta e, birçok polis memuru bu tüfekleri insanlar üzerinde defaatle ya da daha fazla uzun sürelerde kullanıyor ve sağlık sorunlarına yol açıyordu Hava, en ilginçlerinden biri 7, 2007'de e, şok doktrinine tekrar bir kez daha dönelim Robert Jackenski Ciekanski diye bir Polonya göçmeni Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından havalimanında resmen Vancouver'da camlı gümrük odasında iki kere taser şok yedikten sonra yere düşüp ölmüş 40 yaşındaydı bu aslında memleketinde zaten 1989'da Polonya'da da şok tedavisi o Naomi bahsettiği ve ...çok yaygın olan şey... ...Polonya'da da uygulandı... ...Komünist Polonya... ...bir dizi sert ekonomik tedbir uygulanırsa... ...normal Avrupa ülkesine... ...dönüşeceği söyleniyordu... Hapın acısı da kısa süreli... ...iyileşme, hızlı ödül de... ...büyük olacaktı... ...fiyat kontrollerini kaldırdı, sübvansiyonları... ...kesti, özelleştirmelere gitti... ...bir gün içinde Polonya... maalesef normalleşemedi ama bildiğimiz gibi şimdi de faşizmin muazzam yükselişi var. Zaten orada başkana da şey diyorlar şimdi reis diye hitap ediliyor. Hı. Ve Polonya'da o işte Jackenski Ciekanski benzeri sayısız genç de normale dönemedi. Genç Polonyalı işsizler ordu saflarına katıldı ve sonunda hep işsiz kalınca Sonunda da 2004'ten sonraki 3 yıl içinde 2 milyonluk göç ordusuna batı kentlerinde işte barmen, kapıcı, muslukçu var ya meşhur İtalya evet. onlardan biri olmak istiyor. Kanada'da da o zaman bir de Olimpiyada hatırlayalım. Vancouver'da kış olimpiyatlarında inşaat işçisi olarak çalışmak üzere yola çıkmış. Rötar yapmış tren ve şey uçak 2 saat Sonra sekiz saatten bir fazla, fazla bir süre camlı güvenlik bölgesinde bekletilmiş. Adam bunalmış çok. Annesi de gelmiş beklemiş gitmiş. Dil bilmiyor filan. Asabileşmiş. Hiç kimse iletişim kurmamış. Hiç kimse adamla çünkü kendisi lehçe dışında dil bilmiyormuş. Çeviri servisinden de yararlanmamışlar. Toplam on saat bekleyince... Sinirlenmiş kilitli kapıları sandalyelerle zorlamış bir de sehpayı de devirmiş onun üzerine ne yapmışlar dört polis memuru duruma vaziyet etmiş duvara yaslan demişler sakinleşmiş aslında ama olsun gene bir teyzerle şok vermişler yere düşünce bir şok daha ve yerde de kelepçelenmiş sonra ölmüş. öyle de bir olay vardı. Atkinson'da böyle olmuş. Eski futbolcusu fevkalade golleriyle çok iyi bilinen Fenerbahçeli taraftarların kalbinde de deyim yerindeyse taht kurmuş. Çok ilginç bir e, futbolcuydu. Dalyan Atkinson ölümü de böyle olmuş. Şok doktrininin bir... başka uygulamasından da bahsedebiliyoruz. Türkiye'de de fevkalade acayip şiddet dolu şeyler de yansıyor. İnsanlar bayağı ciddi şekilde eski eltisinin çocuklarını çuvala koyup kuyuya atanlar var. Kayseri'de mesela bir kadın, 28 yaşında bir kadın, iki kardeşten 10 yaşındaki ölmüş, 7 yaşındaki hastaneye kaldırılmış kız çocuğu. Trans kadını yakarak katlettikleri haberi vardı Mersin'de. Ee, gene Mersin'de trans kadına tek birle saldırı yapılmıştı. Rapor verilmemiş. Yani pansuman sonrası rapor verilmeden evine gönderiliyor. Kendi çabalarıyla Mersin Devlet Hastanesine gidenler. İstanbul'da Suriyeli eşcinsel mültecinin kafası kesildi. arkadaşımızı pantolonundan tanıyabildik sıra hangimizde diye soruyorlardı böyle bir genel şey var şikayet ettik ama emniyetten hiçbir şey çıkmadı diyor genellikle şöyle çıkmıyor süper kupada da 12 kişi yaralandı 14 kişi gözaltına alındı aramalarda balta keser döner bıçağı kuru sıkı tabanca pala Ve çok sayıda kalın sopa, tahta parçası ve meşaleler ele geçirildi. Bu da Türkiye Süper Kupası maçında Galatasaray Beşiktaş arasında oynanan böyle bir şey oldu. Konya stadında yani genel bu evet geçen haftanın olaylarından genel bir asabiyet durumu da giderek artan bir şekilde böyle devam ediyor. Onları da. ...daha sonra... ...başka da değinmeye de yok işte... ...durum budur yani... ...evet... ...en iyisi çıkmak buradan ve... ...biraz da... ...kısmen olsa unutmak... ...biz de unutmakla ilgili bir şarkı çalalım... ...tam... ...1955'te... ...51... ...61 yıl önce... ...bugün... ...ilk bir numarası Elvis Presley'in... ...listelere girmiş... Adı I Forgot To Remember To Forget Unutmayı Hatırlamayı Unuttum Diyor. Durumumuz biraz benziyor mu Benzemiyor mu bilmiyorum ama siz onu dinlerken Biz de çıkalım hepinize günaydın Günaydın Günaydın I Forgot To forget her I can't seem to get her out my mind I thought I'd never miss her But I found out somehow I think about her almost The day she went away I made myself a promise That I've some thought Yet will ever met. But something sure is wrong Cause I'm so blue and lonely I forgot to remember The away I made myself a promise that I'd soon forget mm -hmm. we'll ever make Well but something sure is wrong cause I'm the blue and lonely i ready to forget to, to remember to forget 지카스테.